Nasrettin Hoca, hırsız, yazan Ekrem Bektaş, yöneten Mehmet Burhan Genç, seslendirenler Nasrettin Hoca, Ercüment Balakoğlu, karısı Yaşar Özdemir, hırsız Ersin Sanver, muhtar Tarık Tibet, saf dil Tuncay Halıcıoğlu, ses kayıt Ali Fırat. Gülüşür. Şşşşş. <Sülüyor> <Ha? Sülüyor> Nasreddin Hoca uyan. Hı. Ee, ne oluyor hanım? Hoca ee... kalk aşağıda hırsız var galiba. Kalk. Hı hırsızı yahu. Ne bileyim ne hırsızı. Git kendin sor. Ayıp oluyor ama git sen sor. Yahu hoca hırsız evi götüreceksen hala ayıp oluyor diyorsun. İn e şu hırsızı yakala hadi. İn de sen yakala hanım. Ev işleri sana ait. Aman hoca kadın başımla gidip adamla mı uğraşayım ben şimdi? Betim, ya git. Ya hırsız kadınsa o zaman ayıp olmaz mı? Hmm, kalkmaz. Şimdi bağıracağım hoca. Baba da baba bağır bağırıp hırsızı korkutursun zaten. 40 yılda bir evimize uğramışlar. Ör <gülüyor> ise kalk. Kalkmak kolay da aşağı inmek zor. <gülüyor> Evde de doğru dürüst bir şey yok. Burada da bir şey yokmuş. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Sen kimsin? Ben sana soracağım bir adam. Sen kimsin? Şey ben ben Nasreddin hocayım. Ne? Nasreddin hocamı? İyi yahu. Ben de yabancı biri zannetmiştim. Kusura bakma. Peki sen kimsin? Ben bir... Ben bilmem ki ben kimim. Dur bakayım bir hanıma sorayım. Hanım burada mısın? Buradayım hoca. Kimmiş aşağıdaki? Nasrettin hocaymış hanım. Biz yanlış eve yatmışız galiba. Ay, saçmalama bir adam. Nasrettin hoca sensin. Ben mi? Peki sen kimsin? Ah hoca senin hala uykun açılmadı mı? İn aşağı adama söyle. Nasrettin hoca sensin. Olur olur söylerim. Ama iyi biliyorsun değil mi? Bilmez olur muyum ben bildim Nasrettin Hoca'nın karısıyım. İyi, i̇yi inşallah bir yanlışlık yoktur. Hey kolay gelsin ha. Sağ ol. Sen hangi Nasrettin Hoca'sın? Senin bildiğin Nasrettin Hoca. Doğru mi yahu? Allah Allah işler iyice karıştı. Tühbe. Peki babanın adı ne? İsmail. Doğru yahu. Peki aranın adı. Hatice. O da doğru yahu. Demek insanlar çift yaratılırmış. Bu da benim öbür tekim zahir. Hemen hanıma haber vereyim. <gülüyor> Hanım huuu. Uyudun mu? Ha? Sen misin hoca? Vallahi hanım ben miyim değil miyim sen karar ver. Aşağıda bir nasrettin hoca var ki nasrettin hoca'dan ilerliyor. Aa sen daha hırsızı kovalamadın mı? He. E sen sen kovalıyorduralım. Biraz daha sert konuşsam adam beni dışarı atacak. Aa, aa, aa, aa. Kim oluyormuş o adam hoca? Kim olacak benim öteki tekim. Aman hoca pabuç musun senin öteki tekim olacak. Vallahi pabuç muyum çorap mıyım bilmem ama benim tekim aşağıda işte inanmaz halinde bak. Aman hoca nasıl inerim elin adamının yanına. Merak etme hanım yabancı değil daha hoca. Zırlama be adam. Hadi gel beraber inelim. Şu sopayı da eline al karşı gelirse kafasına vurursun. Aman hanım sopa kalsın ne olur ne olmaz. Belki de sahiden nasrettin hocam. Hadi konuşma konuşma düş önüme, hadi. Önden sen günü hanım. Bana alıştı belki senden korkar. İşte hanım şurada görmüştüm. Niye sısırtılı konuşuyorsun hoca? Adamla gece yarısından beri muhabbet ediyorsun ya. Hey hırsız neredeysem meydana çık. Sana söylüyorum duydun mu? Yoksa şimdi yanındaki adam gelip senin kemiklerini kıracak. Ne diyorsun hanım senin yanında benden başka adam ki yahu? Sus hoca. Adam diye seni diyorum ben. Duydun mu Hırsız. Meydana çık Şşt bak gördün mü cevap vermiyor Nasrettin hoca diye seslen şu adama Töbe töbe. Nasrettin hoca çabuk Meydana çık ee, Meydandayım bir hanım ne bağırıyorsun Sen sus be adam ben öteki Nasreddin'e sesleniyorum Aa, Sahi yahu birden bire unuttum İki Nasrettin iyi olmayacak galiba Birbirine karıştılar yahu Aman biri bile fazla Korkaklığından hırsızı kaçırdım Gel bir araştırıp bakalım da kimse yoksa uyuyalım bari. Neyse kimse yokmuş hoca. Eşyalar da yerli yerinde. Sen hayal gördün galiba. Hayal görseydin başkasını görürdüm yahu. Kendimi diye göreyim? Hangi hayali göreceğin senin elinde mi canım? Kendisi istediği yerde görünür. Başkasının hayaline karışmam. Ama benimki öyle her istediği yerde görünmez. Tamam tamam. Hadi yatalım. Ben şimdi merakımdan uyuyamam ki. Hanım ben çarşıya gidiyorum. Bir diyeceğim var mı? Yok yok. Akşama geç kalma hocam. Merak etme kalmam. Allah Allah, dün gece olanlara bir türlü aklı vermedi, karanlıkta yüzünü de görmedim, acaba yüzü de ben miydim? Dur bakalım çarşıda bir sorayım, benden başka gören olmuş mu? Ha işte bizim Safdil geliyor, ona bir sorayım. Merhaba Safdil, sana bir şey soracağım. <gülüyor> Bana mı, niye? Başka adam bulamadım da ondan. Ha iyi, soramı kolay olsun. Çarşıda başka nasreddin hoca var mıydı? <gülüyor> çok çoklu, daha zor sor. Ya hele sen bana cevap ver bakalım. <gülüyor> hoca sen deli misin? Evden yeni geliyorsun ya. Canım doğru söylüyorsun da bu gece bizim evde kaç tane nasreddin hoca vardı biliyor musun? <gülüyor> daha zor sor, daha zor. Yahu kolay mı bu soru zor işte. Ben gece yarısından beni çözemedim. Kolay tabii. Bir hocam bir Sana da laf anlatılmaz ki en muhtara gideyim ben Kime gidersen git yine bir diyecektir bir Sizin evde bir gece bir tane Nasrettin Hoca vardı Hadi öyle zannet Bu gece bizim evde iki Nasrettin vardı <gülüyor> Say kim Hadi hadi Şimdi sen çarşıyı bir dolaş sor bakalım beni gören olmuş mu? Gören olmuşsa gel bana haber ver. Ben muhtarın yanındayım tamam mı? <gülüyor> İyi, zavallı hoca kendini iki tane zannediyor. <gülüyor> Benim Muhtar aç kapıyı. Hayrola hoca. Canın sıkılmışa benziyor. Bir şey mi oldu? Yahu muhtar şu köyün kayıtlarına bir baksana kaç tane Nasrettin var. <gülüyor> Aman hoca. O da ne demek öyle? Ben dün gece bir Nasrettin hoca daha gördüm de. <gülüyor> <gülüyor> hayırdır inşallah anlat bakalım. Rüya değil muhtar gerçek. Dün gece bizim eve bir Nasrettin hoca daha geldi. Aman hocam, hiç olur mu öyle şey? Olmaz olur mu? Hem de hırsızlığa gelmiş. Bizim hanım duydu. Kalktım aşağıya baktım. Karalıkta bir adam. Kimsin diye sordum. Nasrettin hocayım dedi. <gülüyor> olur böyle şeyler hocam, olur. Demek ki hırsız korkudan ne diyeceğini bilememiş. Ya, ama anasını babasını sordum. Onlar da benim aram babamdı. Aa, demek ki seni tanıyan biriymiş ha? Ya onu düşürememiştim. E peki evden bir şey çalmış mı? Yo hiçbir şey çalmamış. He eh, çalmamışsa mesele yok hocam. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol muhtar ama şu adamı bulsaydık iyi olurdu. Nasıl buluruz hocam? Yani şimdi hırsızı Nasrettin Hoca diye mi arayacağız? Ya işte benim korktuğum da o. Her evede ben Nasrettin hoca derse adım hırsıza çıkar vallahi. <gülüyor> çıkmaz hoca çıkmaz sen merak etme. Biz hırsızın da arsızın da kim olduğunu biliriz. Senin gönlün rahat olsun.